Bismillahirrahmanirrahim. Bu inşallah konumuz nasip olursa istikamet dinde doğruluk bahsi. Bir kişinin istikameti yani gittiği yol eğer doğru olursa Allah'ın en uygun olursa tabi hiç şüphesiz sonu cennet ve cemalullah'tır. Allah-u Teala buyuruyor Fusret Suresi ayet 30'da Esen-i Billah Bismillahirrahmanirrahim İnnel lezine kalü Rabbinallahu sümme istekamu İnnel buradaki inne kesindik mutlaka, muhakkak ki ellezine şu kimseler, şu insanlar ki kalu dediler. Rabbin Allah. İşte bunlar Allah bizim Rabbimizdir dediler Mevla buyuruyor. Önce iman, tevhid. Allah bizim Rabbimizdir diye buna kabul etmek, inanmak, buna iman gerekiyor. Rab rubiyet kökenden gelir ki mürebbi anlamında. Yani Allah Teala bizleri yaratan, bizi Rabbim terbiye eden, olgunlaştıran anlamına geliyor. İnsan kendi nefsine yani kişi kendine baktığı zaman ki meali böyle diyor Allah Teala Sibe billa ve fi enfusikum efela tubsurun Allah Teala buyurun sizler kendinize bakmaz mısınız İşte insan kendine aslına köküne baktığı zaman şu bedeni yaratan kim Bizlerin bu konuda hiçbir etki etkimiz yok tabii. Atomdan elementten, önce bitkiye sonra bizlere Mevla bir damla sudan yaratan o Mevla. Hücremizi yaratan, organlarımızı yaratan, sistemleri yaratan şu yaratan Mevlamız bu bedenin bugün çalışması da yine bizim elimize değil, bizim dışımızda. Bu bedenin çalışma sistemi de. havayı soluyoruz. Bir solunum sistemi var. Burundan başlıyor, ağız kadar gidiyor. Bir sindirim sistemi var. Ağızdan dişle başlıyor, alınan gıdalar bağırsaklara kadar gidiyor. Bir dolaşım sistemi var. Damarlarla, kart ile ilgili dolaşım sistemi var. Sonra bir sinir sistemi var ki merkezi beyinde, oradan bu idare ediliyor, kontrol ediliyor. Bunların hiçbiri biz yaratmadık. Bu sistemleri, organları biz kurmadık. Bugün çalışmaları da yine bizim elimizde, Yetkimize değil. O halde, işte bizi yaratan Mevlamız oldu Şu bedenin yaratılışı öyle karmaşık bir şey değil. Ne muntazam organlar. Her bir organ, bir laboratuvar gibi işlem yapıyor organlarımız. Organlardan sistemler meydana geliyor. Beden çalışıyor. İnsan, kendi kendine yeterli değil. İnsan bir de dışa bağımlıyız. Havaya bağımlıyız, suya bağımlıyız, gıdaya bağımlıyız. Demek ki şu halde bizi yaratan Rabbimiz bütün yerlerin, göklerin Rabbidir. Kim evliyan buyuruyor? Sebirler. Rabbis semavati vel ardı ve ma beynehumur rahman. O Allah ki Mevlamız ki hem göklerin Rabbi hem yerin Rabbi hem de aradaki bütün her şeyin Rabbi Mevlamız'dır. İşte bize lazım gelen havayı şu atmosferi yaratan Mevlamız o kısırı yaratan Mevlamız insan havayı soluyor. İnsan su içiyor. İnsan gıda yiyor. Tabi biraz insan düşündüğü zaman bunları gösteriyor ki İnsan kendi kendine yaratmadığı, yaratamayacağı göre, insan kendi kendine, insanın hayatı, yaşamı ve dış ortama bağlı. İşte havayı yaratan bir hava dengesi, hava dengesi var, karbondioksit var, oksijen, azotu var. Bu dengeyi yaratan Mevlamız sadece bir su dengesi var. Kim Mevlamız suları buharlaştırır, göğe çıkarır, tekrar aşağı indirir. Dağlarda bunun Mevlam depolar, gölde Allah'ın depolar. İşte önce Allah Teala'nın rububiyetini, Allah Rabbimizdir, o Allah Rabbül Alemindir, ilahımızdır, onu önce kabullenme gerekiyor. Bu da nedir? Tejdid-i iman deniyor bana. İmanı Sürekli yenileme. imanı yenileme. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. La ilahe illallah ile imanınızı yenileyin. Mevlam buyuruyor. Bunun için işte zikrullah, bunun için gerektir. Yani Allah'tan başka ilah yoktur. E bizi yaratan, hücremizi yaratan organlarımızı yaratan, sistemleri yaratan, bize akıl veren, bilinç veren, sonra şu bedeninizde yaşamış için gereken havayı, suyu, gıdayı yaratan, güneşi, ayı, yıldızı yaratan Mevla'mız o da bize Rabbimiz. Başka kim ile olabilirik? Kim ile olabilirik? Evet, her zaman Çıkmış bazı sapık fikirler, görüşler çıkmış. İnsanlar bazen taşlara tapmışlar. Bazen ayağa, güneşe tapılmışlar. Hatta bazı zavallı insanlar yine kendileri gibi insanlara tapılmışlar. İnsan acizdir. İnsan aciz. İnsan, i̇nsan havayı solumadan kaç dakika yaşayabiliyor ki? Bir insan susuzu kaç gün dayanabilir ki? İnsan aldığı gıdayı hazmedemezse, sindiremese ne olur insan hali? İşte bu öncelikle bize imanı konuları gerekiyor ki o Allah bizim Rabbimizdir. O bizi yarattı. Yine bugün de şu bedenimizi çalıştıran, sistemleri çalıştıran Rabbimizdir. Hayatımızı o verdi. On elinde Mevlamız dediği an bizleri buradan alacak başka alemlere sevk edecek buna kim karşı gelebilir Allah'ın koyduğu bu denge düzen kuralına kim direnebilir kimin bir direnç gücü var kim başka bir sistem bulabilir işte ilahi kudret azamet rububiyet ulûhiyet ancak Allah'ın hakkıdır. Allah birdir. O bizim Rabbimizdir. Dilediği an ağlatır. Dilediği an güldürür. Dilediği an hasta eder. Dilediği andan sağlık verir. Bir kişinin dünyadaki ne kadar imkanları olsa da elinden bir şey gelmez. Herkes acı duyar, acı haberi alır, içi yanar, yakınlara gider, kendi hastalanır, yaşlanır, sakatlanır, ölür, ölebilir. E bunları yapan kimdir? Kâte bir düzen var ki. Melağımız buyuruyor: Sebilla vevalda al mizan? O Allah bir mizan, ölçü. O Allah bir denge koydu. Denge kanun Allah-u koydu. Her şey bir dengeye bağlıdır. Mesela hava tabakasına baktığımızda havadaki gazların bazıları daha ağır, onlar aşağıda. Bazıları daha hafif, onlar daha yukarıda. Mesela en ağır havada karbondioksit gazıdır. Eğer karbondioksit gazı hafif olsaydı, yukarı çıksaydı ne olurdu? Dünyamızda tek bitki olmaz mı? Tek bitki olmazdı. Bitkiler genelde, otlar, bitkiler bunlar en aşağıda, yerde, toprakta oluyor bunlar. Demek ki onların soğumuna gerekli olan karbondöresiz gazının... Ağır olması gerek ki aşağıda bulunsun, Aşağıda bulursun. Mesela ozon gazı üstte. O da orada olması gerekiyor. Güneşten gelen zararlı ışınları oradan süzüyor onları. İşte bir insan tefekkür etse, ibrete baksa, kişi nereye bakarsa baksın her şeye bir Sağlam bir denge var, düzen var, bir kural var. Kainatta her şey, her şey, canlı cansız bunların her biri Allah'ın bu denge düzene bağlıdır, bağımlıdır. E tabi insan bunun dışında kalamaz. İnsan dirilsin bakamadı, havuz solumasın bakamadı, bırakmasın. İnsan yer çekimine, kanına bağlı. Hadi buna bağlanmasın bakalım. E i̇nsan havayı sulmaya mecbur. Yer çekim, kan akışı bağımlı. Su içme insan bağımlı. Azale geldiği zaman da kimse azale direnemez, direnemeyecek. İşte öncelikle imanlarımızın kuvvetlenmesi için Allah'ın koyduğu bu denge bakacağız. Her şey buna bağlıdır. O Allah bizim de Rabbimizdir. O Mevla bizi yarattı. Allah rahminde dünyaya geldik. Sabi, bebek haline geldik. O Mevla bizleri yavaş yavaş tedricen büyüttü Mevla'nın bizleri. Bu duruma getirdi. Peki sonra ne gerekiyor? İmandan sonra ne gerekiyor? İstikamet. İşte Mevlamız diyor, ondan sonra bunlar istikamet üzere oldular bureve Mevla. İstikamet dos doğru yolda. Doğru yolda. Peki bu doğruya hangi yol acaba? İnsanlar kendi görüşlerine göre, akıl mantıklarına göre Efendim bana göre bu doğru bana göre bu doğru diye hakları var mı insanların Hayır yok mu Eğer insanlar kendi görüşlerine akıl mantıklarına göre doğruları bulma çalışırlarsa herkese kendine göre doğru olan yapmaya kalkışırsa bir karmaşa olur ve bu din olmaz ibadet olmaz o zaman her insan kendi görüşüne tapılmış olur. Bunun için Rabbimiz şöyle buyuruyor: Hud Suresi, ayet 112'de. İstina billah. Fes takim kema ümirde ve men taabeme ake. Fes takim kema ümirde. Allah taabirada peygamberimize Kitabı diyor, emdiyor yani. Festa kim dostluğu ol, istikamet tut, ne şekilde kema ümirete emir olunduğun gibi Allah buyuruyor. E, en büyük peygamber, Hatimül Embiya, son peygamber, Allah'ın en sevdiği kulu olan Peygamber Aleyhisselam sade ki o da Görüşlün de bağımız değil o Değil. Allah'ın da izin vermiyor. Mevlamımız buyuruyor ya Muhammed'im ya Habib'imiz sende. Allah'ım be sende. Ancak emir olunduğu gibi müstakim ol yani dostu yolda ol mevlam buyuruyor. Hatta Peygamber Şura buyurmuştu Aleyhisselam addetleri Hud suresi beni kocalttı yani yaşlandırdı. Peygamberimizin bu ayet gelince Peygamber sarsıldı. Ona Mevla buyurdu. Ya Habibi Muhammed'in emir olunduğun gibi doğru ol, dost doğru ol. Dinde. İnanışta, ibadette, ahlakta, her tür yaşayışında emir olunduğu gibi ol. Peygamber bu ayet-i gelince Peygamber korktu, sarsıldı. Acaba tam yapabilir miyim diye mi? Bunun için hiç kimsenin kendi görüşüne göre hak etme hakkı yoktur Eğer insanlar kendi görüşüne göre mesela bazıları diyorlar. Tabii cehaletten, gafletten dolayı diyorlar boğazı. Efendim işte ben namaz kılmam ama insanlara şey yaralı iş yapıyorum diyor. E efendim ben oruç tutmam ama işte insanlara faydalı olmaya çalışıyorum. Şunu şunu yapıyorum. Hayır Mustafa, hayır kardeşim. Allah bize ne istiyorsa işte budur doğruluk, din budur. Allah emri yerine getirmektir Bir anlık gelmek gerekirse bir kişinin bir resmi kamu kuruluşundan dairede işi var. Oraya gittiği zaman o işin olması için gerekli ne gibi evrak gerekiyorsa onu onda isterler. Mesela yolda trafik durdurdu arabayı. Önce ne istiyor? Ehliyetini soruyor. Ehliyetim var mı? Sonra ruhsatını soruyor işte gereken bunları soruyor. Efendim ehliyetim yok, ruhsatım yok ama işte diplomam var. Efendim tapum var, şuyum, buyun var. Oluyor mu? Olmuyor muhtemelen. Olmuyor. Bu yüzden Allah tepkiden belirtilme elamızı ablice. dinden doğruluk. Önce Allah'a iman Allah Rabbimizdir. Yani bizi yaratan, yöneten, yöndendiren, bizi olgunlaştıran, kemal ulaştıran ancak Rabbimizdir. Öyle Rabbimiz ki Yerlerin göktedir. Rabbi bizim Rabbimizdir. Çünkü bu alem, evren bir bütündür. Bölünemez. İnsan bundan kapamaz. Şimdi istikamet doğruluğa gelince bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri mezara bir cenaze gitmişti. O cenazenin defninden sonra peygamberimiz yere çömeldi oturdu. Eline bir çubuk aldı peygamberimiz. Doğru bir çizgi peygamber. Doğru çizdi. Suyun etrafına küçük eğri çizdi peygamber. Tabii sahabeler bakıyorlar. Bir Allah'ın resulü bir şeyi boşuna yapmaz. haş, oynamaz yani. Sordular, ya resulallah Önce dosdoğru bir çizgi çizdin. Sonra çizginin dışını etrafına sağa sola ufak şey çizdin çizgiler. Ne bu ya rastiyallahu? Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri bu çizim doğru. İşte bu dosdoğru yol bu. Sırat-ı müstakim bu. Allah'ın emri olan yol bu. Peki ya etrafındaki eğri Ufak sizlerle bundan ayrılanlar buyurdu Aleyhisselam. Onlar da sapık yollar. Sapık yollar. Her sapık yolun başında bir şeytan türü vardır. O şeytan insanları o kendi yoluna çağırır. Kiminin gazap ile, kiminin şehvet ile, kiminin hırs iktiras ile, kiminin onur ile, kiminin de inancında saplı ile Şeytan insanı çağırır. İşte kim oraya, kim oraya gider? Kim ki bu doğru yoldan ayrılmayıp da Allah'ın çizdiği çizgiden Kur'an yolundan giderse bu sırat-ı müsakkimdir. Bunun sonu cennet ve cemalullah görüyor. buyuruyor. Öncelikle tabi inançta istikamet. Ki Allah birdir. Ondan başka, İlah Rab yoktur. Yaratan O'dur. Yöneten O'dur. Ve o mevlaki biz Biz Diridiyan öldürür, Berzah haline götürür bizleri, Yine gün gelecek, Allah'ın takdir ettiği anda, Kıyamete kopacak, Sonra ikinci üfleyecek. Bütün insanlar hepimiz, Kalbimizden fırlayıp, mahşerle toplanacağız. Mahşerle yani Yüce Mevlam hepimizi orada toplayacak mahşerdeki ona mahkemi kübra deniyor. mahkeme kübra. Kübra en büyük demektir. İşte en büyük mahkeme en gerçek mahkeme mahkemedir. Biz i̇şte orada Mevlam kendi kanununda bize öyle soracak o anca ilahiy kanun geçerli sorumluluk orada ilahiy kanunda olacak. Bunun için öncelikle ilaçta doğru gerekiyor. İmanı doğru gerekiyor. Tabi günümüzde gerçek ilmi alamayan bazı kişiler Tanrı'la biliyor olanlar. Bilhassa gençlik çağında gençliğin heyecanıyla gençliğin verdiği enerjik ataklık ile insanlar bazı sapıklar tarafından kullanılabiliyor muhtemelenler. Günümüzde haşa bir sanki Müslümanlar terörist İslam terörü diye İyi hatırlıyor muhteremler. Pakistan atom bombasını ilk yapıp da patlattı. Bunu başardığı zaman İngiliz gazeteleri İslam atom bombası diye manşetli haber vermişlerdi. İyi hatırlıyor muhteremler. Yani Pakistan devleti daha Müslüman bir ülkedir. İlk olarak İslam ülkelerinden Pakistan devleti atom bombası yapıp da bunu patlattığı zaman önce İngiliz gazeteleri mahşetten ilk İslam atom bombası maşede verdiler. Peki başlık mı atom bombası dünyası yok mu daha önceden vardı? Amerika ilk bunu patlattı yarışımda buna Hristiyan Atom demediler, Amerikan dediler. Sonra Rusya bunu yaptı. Buna da Rus atom bombası denilmedi. İsrail bunu yaptı ama buna Yahudi atom bombası demediler. Bak demeyecek bakması. Bir sapıklar grubu. Hristiyan, Yahudi, işte Hindu, Budistler, şunlar bunlar. Bir terör Hareketi yapsalar buna Hristiyan terörü Yahudi terör demiyorlar ya da Buddha terör demiyorlar bunlara. Yani terör örgütün ismini veriyorlar. Ama bir Müslüman grubu yani Müslüman bir kişi onun adına bir terör yapıl iddiası kalkarsa çıkarsa. Şimdi ben muhteremler, şahsen tabii bugün bir Müslüman grubunun böyle dünyanın telafi, inanamıyorum böyle işe. Mesela El-Kaide, El-Kaide örgütü diye. Amerika, Avrupa, İsrail ve onun uyduları, uyduları üstünde bunu gündem tutuyorlar ben Amerika Pakistan'a girildi muhteremler. Amerika'nın teknolojisi ki uydudan yerdeki araba plakası okuyor Amerika Pakistan'a girildi. Orada her kadeh bir şey kalamaz muhteremler. kişi bu yaşamıyor diyorum tahminim. Yani öldürülmüştü muhterem. Öldürülmüştü ben. Benim ben tahminim o şekilde. İnanamıyorum ben böylece. Fakat bugün. Amerikanın başına bulunan ki Şahinler grubu denen yani kana doymayan İsrail'in başında bulunan kana doymayan kişilerin bunların bazı dünya çapında plan projeleri var. Kendi planlarını uygulamaya koyabilmek için bunlar ne yapıyorlar? Hayali Varsayımın dayalı, sanki bir İslam örgütleri varmış gibi. Peki ama bazı olaylar oluyor ama İhsam'ın oldu aşı oluyor böylece. Şey. Hatta bu arada Müslümanlar kullanabilir motorlar. Yani gençleri bunlar kullanabilirler böylece. Şey. Bu zavallı gençler bilmezler ben kimler, hangi örgütler, hangi gizli servisler, hangi devlet adamları, bunları aldatırlar, bunların beynini yıkarlar, sanki bunları İslam adına sevap yapacakmış gibi, bunları aldatabilirler bunlar. Ama bunların arkasında ne var Allah bir muhteremdir. Şimdi tabi bir de şu var, ülkemizde Dini eğitim ülkemizde sıfır tabi diyemeyiz. Fakat çok az zayıf muhteremler. Yani Türkiye'de dini din eğitim yok gibi bir şey yapabilecek. Hele bu eğitim sekiz açıktan sonra zavallı gençlik dinler de öğrenecek muhteremler. Nerede öğrenecek bu şekilde? Bırakalım terörizmi. Ben şahsen korkuyorum böyle. Ülkemiz adına ülkemizin geleceğinden korkuyorum. Peki gençlik ne olacak? Yani Kur'an kurusunda okuyamayacak. Dinini gerçek kaynağından öğrenemeyecek bu gençler arkadaşlar. Öğrenemeyecek. Peki ne olacak bu gençlik? Tabi mutlaka sapıkların eline düşecek müdür? İşte şeytana tapanlar, bana tapanlar, buna tapanlar. Böyle. Uyuşturucu bağımlıları, uyuşturucu kurbanları, alkolün kurbanları, fuhuşun kurbanları. Sonra bunlar yarın devlet çarklarına gelseler de yetişmişler muhtemelen. Alakan, düşük. uyuşturucu bağımlısı, alkol bağımlısı, fuhuş bağımlısı, inansız. Allah'tan korkmayan artık inanmayan iki e şiirler bu gibi insanlar bir ülkede yönetim sahibi olursa orada ne düzen kalır ne güzel bir iş yapılabilir. Yani rüşvetsiz, haramsız sapık olmadan hiç olamazlar o Ülkemizi seven, vatanını seven bütün insanlar elle vermeliyiz. Mutlaka gençliğimize gerçek inancı vermeliyiz. Allah'a tanıtmalıyız. Allah Rabul Alemin var Allah semiyedir, basıydır. Allah kadir-i mutlaktır. Allah'ta her şeyi görülmeli. Kainatta her bir zerre atomun çekirdeği de hücrenin çekirdeği de özü de her bir zerre Allah'ın yaratması ile olmuştur her bir zerre yani atom numaralarına göre elementer sıralarına göre her biri belirli bir kurala kanan tabidir tabidir yerler gökler Allah'ın kesin hakimiyetinde egemenliğinde tasarımında muhtemel işte inşallah evləm sağ duyuyu hakim kalar da, inşallah daha gençliğimizi inşallah gerç, İslamın gerçeğini inşallah inananlardan öneler işte böyle inançına diye belir inşallah. İşte imandan sonra ne gerekir mutteremler sinmestakamı İstikamet gerek istikamet gerekiyor. Bu istikamet Allah'ın emrettiği şekilde. Kimler öyle buyuruyor bizlere? Festaqim kema umirte. Ya Muhammed'im emir olunduğu gibi müs takim ol, ol, öyle yaşa. İmandan sonra ibadette istikamet Allah nasıl razı oluyor, Allah nasıl istiyorsa, öyle abdest alma gerekiyor. Öyle gusül alma gerekiyor. Namazımızı öyle kılmamız gerekiyor muhtemel. Allah emrettiği şekilde, Allah Teala'nın ceneşanlığı, razı olduğu şekilde, namazımızı kılmamız gerekiyor. E bir insan günde beş defa, abdestini alsa, işinden kopup, dünyadan kopup, uykusu yatağından çıkıp, tekbir alıp, kıbleye dönse, Allah'a el bağlasa, e kişi bunu bir de bilinçli yaparsa, bilinçli yaparsa, o kişiden bir zarara gelir mi? Gelmez ki muhteremden. Gelemez ki. O kişi bir karıncayı edemez ki o kişi. Edemez ki. Tabii bunun dışında istikamet oruçta, zekatta, hacda. Mesela zekat kimlere verilir? Nasıl verilir? E malın kaçta kaçı verilir? Tabi yüzde iki buçuk yani. Bilin tabii. tabi. En yakın akrabadan başlanır. Sonra komşudan başlanır. Bak İslam'ın koyduğu prensipler bunlar. Neden? Herkes yakını daha iyi bilir. Herkes komşudan daha iyi bilir. Daha iyi bilir. Bu işin komşusu komşu açken tok yatan peygamberimiz buyurdu gibi bizden değil mi peygamberimiz? Evet. Kendisi kendisi enzekatına bakın komşudan başlayacak, akrabalara gidecek. Böylece evet, sos adalet. Osmanlı Devleti döneminde İslam gerçek olarak yaşandığı zamanlar, Osmanlı döneminde devletin işi çok küçük devletin işi. Devlet, daha doğrusu dış işlerle uğraşıyor devlet. Yani devletin işi çok küçülmüştü. Neden? Halk İslam'ı yaşıyorlar? Halkı imanın kuvvetli, ahireti imanın kuvvetli. Nasıl oluyordu peki? İşte sosyal adalet, yardımlaşma, Altan geliyordu. Cami lazım, hal camiyi yapıyor Yere köprü mü lazım? Hayır, hastane diye insanlara koşuyorlar, köprü yapıyorlar. Yol mu lazım? İnsanı yapıyorlar böyle. Yollar, kervan saraylar, rubatlar hep bunları insan yapıyorlar Hatta or diye bile gerekli olan ihtiyaç malzemeyin, gıdayı Halk bunları gönüllü seve seve veriyordu. Allah'ın veriyordu böylece. Yani hastaneler. Hastanelerin bakımı, hastanelerin gelirleri hep vakıflar kurmuşlar bizim ecdadımız. Neden ileri geliyor bunlar? Allah iman artı iman. Çünkü o zaman kul, insan bunu biliyor ki Allah için ne verirse o kaybolmuyordu, Kaybolmıyor. kaybolmıyor. Nasıl ki yere atılan bir tane buğday, bir tane mısır, geri mısır, mısır, onu Allah hayat verdi mi, o fışkırıp çıkıyor. Yere bir tek buğday atıldığı halde ondan kaç tane başak çıkıyor. Her başağında kaç tane buğday olur oluyor. İşte Demek ki İslam'ın gerçeğinden korkanların bu ülkeye büyük zararı var muhteremler. Hem kendi evlatlarına, torunlarına, geleceğimize büyük zararı var muhteremler. Yani İslam'dan korkanların, İslam'ı önlemeye çalışanların, ülkemize, vatanımıza, geleceğimize, gençliğimize onların büyük zararı var onlara. E şimdi en küçük bir hücra büyük köyde koca köy halkı toplanır da bir kısa yolu yap, yapmıyorlar, yapamıyorlar. Ne istiyorlar? Devletten yardım istiyorlar. İşte parti aracıyla, aracılıkla, da, dayıyla e, mutlaka gider oraya gider, buna gider kapı açındırır. Efendim işte makine gelsin, dozaya gelsin efendim işte Çakıl gelsin, şubu gelsin, yolumuzu yapsın. Halbuki Osmanlı döneminde muhteremler tabii önceki İslami yaşadığımız Abbasi ve döneminde de o dönemlerde halk koşuşuyorlar. Halk arıyor. Bir yere bir kuyu açayım. Bir yere bir çeşme yapayım. Suyunu getireyim. Yol yapayım. Köprü yapayım. E, hamamlar, kervansaraylar böyle Develer, yavuzlar şey yapmayayım derken koşuyorlar. Aş evlere böylece, halk yarışıyordu böylece. Bunu kim yaptırıyordu? İşte bunu inanç yaptırdılar. Sonra bu istikamet tabi her türlü yaşayışımızda, aile hayatımızda. Allah'ın koyduğu düzen vardır. Önce meşruiyet, yani bir nikahlı olmak. E, nikahsız bir eşin yaşayışı nedir? Gayrimeşrudur. Haramdır. Zinadır. Ondan doğan çocuk da affedersiniz veled zina Allah korusun muhteremler. İşte insan bunlara koymuş muhteremler. Bir erkek bir hanımı bilecek böyle. Hanımın korasını bilecek. Der. Evine bağlı olacak. Nikahını koruyacak. Nikahını koruyacak. Hemen kızdı bana boş ol diyemeyecek müstelemler. Ağzı bağlanacak. Ona Allah'ın ağzını bağlamış, behir koymuş Allah-u Teala Onun şartını elham koymuş böyle işte. Bu ne gibi böyle evlenmede, aile hayatında, aile yaşamında, çoğu çocuğun yetiştirme terbiyesinde, eğitiminde ki buyuruyor peki Aleyhisselam Hazretleri çocuğunuz yedi yaşından geldiği zaman onların namaza başlatın buyuruyor bakın şu 7 yaş gelince namaza başlayacak. 7 yaş geldi. Hadi oğlum, hadi kızım gel namaz kılın bakalım. E peki nedir namaz? Peki nasıl namaz kılınacak? Demek ki bunlara daha önceden öğretmek gerekiyor. Daha şu daha küçük emre çocuk. Hatta çocuğun dili çıkarken önce Allah diyecek önce. Biz i̇şte ne diyoruz? Bak anne de baba da hayır muhteşemdir. Çocuk da yeni dili konuş, konuşacak, çıkış, konuşma başlayınca onun ilk öğrenciyi ismi Celal'dir. Allah ismi der. Ağzını yani. kucağımıza yavrum selam bakalım. Allah Allah Allah. Sonra çocuğunun konuşma telaffuzu biraz daha açılınca ondan sonra kelime Tevhid. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Biraz daha gelişince konuşma yeteneği çocuğun La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah. Söylemesi gerekiyor. Ondan sonra Besmele-i Şerif. Çocuğa su verirken şöyle Besmele-i Şerif söylemek Eline bir şey verdik. Sahne alacak bu şirayı bunu. besmele söyleyecek mi? Ondan sonra işte Fatih-i Şerife'yi kulüvallah ilasını böylece bunlara çocuğu fazla yormadan çocuğu üzerine fazla varmadan yanında okuyarak onu okutarak, severek okşayarak çocuğu ödüllendirerek bak yavrum Fatih'i işte sana şey bir oyuncak alacağım. Bak yavrum besmeleyi ezberle, öğren besmeleyi Bak sana çikolata getireceğim. Gibi. Böyle çocuğu sevindirerek, özendirerek İslam'ı yaşatmaya alıştırmak muhtemelen. Yaşatmaya alıştırmak. Sonra çocuğa böyle haramı günahı bildirmek gerekiyor. Çocuğa böylece. Aman çocuğum bak sakın. E kimse oyuncağını alma yavrum sakın. Sakın çocuğum kimsenin bir şeyini alma. Yani hırslı haram oluyor böyle. Allah katına büyük günah olduğunu, olduğunu ama yarım sakın kimseye bağ kurma, Arkadaşlarken kavga etme, ilgisi onlarla çocuğa ahlak ders vermeye gerekiyor bunları. İşte e, tabi böyle gittiniz çocuk motivemler, o ailede huzurlu olur, o çevrede huzurlu olur, o toplum da dürüst toplum olur toplum olur. Çünkü toplum ailelere bağlıdır, aileye bağlıdır. Sonra alışverişte istikamet, doğruluk alışverişte. Satıcı da, alıcı da. Satıcı da Allah inancı tam olsa, ahiret inancı tam olsa ki o da bilir ki her hareketinin mahşerde bir hesabı var. Allah bunu soracak. Yani küçük büyük yok mahşerimde. Mahşerde zerre zerre sevap ya da günah ortaya konulacak. E Bunu bilen kişi ne yapar? Alışverişinde de ki memursa iş görümünde işçi çalıştığı yerde işi çalıştıran amir, müdür, patron da işi çalışırken de hak hukukuna yuayet eder. Bunu gözetiyor Bunu gözetir, bu alanda yalan söyleyemez. Biraz daha ucuz alayım diye yalan söylemeye kalkışmaz. Satıcı onu kandırmak çalışmaz. Size bir örnek vereyim. İki gerçek Müslümanın alışverişinde örnek vereyim. Abbasiller döneminde bir Müslüman Bağdat'ta bir elbise. O dönemde nasıl bir elbisesi giyiyorsa moda ise onu almak üzere bir dükana giriyor. Dükana bakıyor. Tezgahtar bir genç. Mansabi değil. Selam veriyor. Suriye yavrum şu elbisenin kumaşı kalite belliymiş. Zaten o zamanlar birkaç kalite vardı. Öyle fazla bir takı yoktu. Suriye yavrum şunların fiyatı kaç lira? Amca 10 dirhem diyor. 10 dirhem diyor. Yavrum yanlış olmasın. Bu her yerde piyasada 12 dirhem bu. Niye bunu 10 dire veriyorsun. Bunun sakatı var mı? Yok, hayır amca. Bak açıyor bak. Sakat değil. Yap, yana, pul her şey tamam. Eğer bir şey varsa geri alırız. Ama 10 dirhem fiyatı. Yavrum yanlış olmasın. Bu piyasada her yerde 12 dirhem hayır amca 10 dirhem bize. Peki patron nerede? İçeride konakıyor diye zannediyor. Bu patroyağına giriyor. Patron konakıyormuş. Tabii konaklar kapatıyor. Buyurun diye alıyor müşteriyi. Şimdi bu alıcı patrona soruyor. Yani şu kumaşın fiyatı kaç lira? 10 dirhem. 10 dirhem diyor. Efendim yanlış olmasın. Bu herede yerde piyasa 12 dirhem. Niye bunu 10 diren veriyorsun? Şöyle diyor, ben diyor alışverişe, yani ticarete başlarken Allah'a söz verdim. Çok cüz'i az bir kârla yetineceğim, amacım dışarıdan mal getirip, insana yararlı olmak, yararlı olmak. Ben az yiyeceğim, az giyineceğim, yaşam sistemi biraz da basit olacak, Lüks refah istemiyorum ama insan yararlı olmak. Bu için diyor, bu ne bende diyor dokuz dirhme alıyorum, öyle alınıyor bu. Onlar on iki veriyorlar, ben diye bir dirhem, yani birler dirhem bu parayla, Ya bir milyon diyelim işte, ben buna diyor yeteniyorum bu bir dirhemle, onu ne veriyorum? Bu bir al. Ama almıyor. Niye almıyor? Şöyle diyor, ben ne diyor alay ben de Allah'ıma söz verdim diyor. Bir malın değeri neyse malı ancak değeriyle alacağım. Aşağı almayacağım. Çünkü bir daha başından geçti diyor. Biri sıkışmış diyor. Paraya sıkışmış. Malın gerçek değeri şu kadar iken onu aşağı teklif ediyor. ben de onu o zaman de seve seve aldım diyor. Mal bana lazımdı belki. Lazım diyor? karşıki Müslüman karışım sıkışmış, daralmış mecbur kaldı diyor malı aşağı fiyatına verdi, zararına verdi diyor. O anda ben düşünemedim diyor. Düşünemedim. Halbuki diyor Peygamber Şire buyuruyor diyor senin istediğini karışı iste. Buyuruyor diyor, diyor. Ben diyor o malı aldım. Ondan sonra o kişiyi bulamadım diyor hala vizjanım rahat değil diyor hala huzur bulamıyorum diyor neden o daralan karışıma yardım etmedim Niye ona geçecek fal almadım diye ve Allah'a söz verdim diyor bu mallar diyor 12 diyeremdir 12 diyerem verici alacağım ve bir daha hayır ve Allah'a söz verdim diyor Şimdi bir emre kar edeceğim diyor ve alamıyor almakta. Biri 12 dönemi kabul etmiyor. on 10 dönemi kabul etmiyor. İşte İslam'a bakınız İslam gerçekten yaşandığı dönemlerde hani İslam bilinçli olarak yaşandığı dönemlerde demek ki ne alıcı fırsat kolluyor ne satıcı fırsat kolluyor iki tarafta da hırs yok, ihtiras yok avlatmak yok, gerçeği araştırmak var. Şimdi Mevlamız buyuruyor muhteremler, işte innen kesinlikle şu insanlar, şu kişiler ki kalu rabbinallah, Allah bizim Rabbimiz dediler. Bunu ikra ettiler, dililer, kalben tasdik ettiler, kabul edilirler, inandılar. Allah Rabbimizdir. istiyor. O da yaratan, o da yöneten, o da Rabbül alemin. Her son emrinde sümme saka sonra İslam'ın çizdiği o doğru çizgide gittiler. İstikhanat. Hatta öyle buyuruyor. Işte, Ve la tedgav bu sözde. Ve la taşkınlık yapma bela bu konuda. konuda taşkınlık yani aşırılık yapma bu İslam'ın böyle güzelliğine bağlanarak İslam bela tahtahta yaşama görüyor. Kişi bu şekilde inancından sonra işte İslam'ı yaşarsa her haliyle anlakan böyle, böyle bağırmak çağırmak yok. Böyle kolay kolay kızma da yok. Niye kızıyorsunuz? Kim kime kızma hakkı var ki aslında? Efendimiz işte şu yanlış yapmış. Var mı yanlış yapma yani? Hatasız kul var mı acaba? Var mı? Yok. yok. Ancak Allah münezzeh mevlamız. Ki Allah sübhanallah. Yani mevlamız geliştanir ve her türlü noktada münezzehtir mevlamız. Ama onun dışında onun dışında ki bazı peygamberlerden bile bazı hata, yani öyle günah değil de bazı hata nedir hata? Yani şöyle daha iyi olur da öyle yapmış. Bakınız. Nice evliyalardan hatalar medeneye gelmiştir. Bunun için karşımızdaki kişi bir hata etti. Mesela günümüze trafikte. Efendim, biri bizi aşırı solluyor. Hem bu bakar kızar. Hatta bazı mırıldar böyle. Hatta sever bahse böyle. Va işte e, de şu bu. Halbuki asla aynı çekini yapacak mı? Aynıkinin yapacağı aynı ani yapacak. Bu için sabırlı olma gerekiyor, hoşgörülü olma gerekiyor, gerekiyor. E bugün bir Müslüman kardeşimiz İslam'ı yaşayamıyorsa, yaşayamıyorsa ona kızmak değil, acıma gerekiyor onu. Acıma gerekiyor ona. ya, acıma gerekiyor ona. çünkü Allah korusu bak tebi etmedi, İslam'a dönüş yapmadan o halde ölürse gitti o kişi mahvoldu, mahvoldu Allah korusun. Kabirde yandı, Mahşerde yandı, sırtta düştü cennete gitti Allah korusun Gidecek, gidecek kardeşler. Bunun için acıma gerekiyor. Allah'ın kullarına, Allah için şefkat, merhamet, acıma duygusu gerekiyor. Onları kurtarma, çalışma gerekiyor. Kişi bu şekilde ahlâken, ibadetinde, aile hayatında, sosyal yaşamında, çevreyle bağlantılarında, alışverişinde, işinde, gücünde, memuriyetinde, her türlü görevinde kişi istikamet üzere olursa İslam'ın içinde olursa olursa hem dünyada huzurlu olur, tatlı olur, vicdanen çok huzurlu olur, vicdanen böyle. Hiçbir zaman eyvah diye canı sıkılmaz, daralmaz mı? Allah'ı mı tatbik ettiği için, için? Peki bunların daha ne mükafatları var? Allah katında. Ne olacak bunlara şimdi? İşte aslı burası geliyor Mevla'm buyuruyor. Tete zelü aleyhimül meleike. Tete nezzeli inecek. Aleyhim ona üzerine el-melaiketi melekler onlar yana gelecekler. Yani bir grup melek. Ne zaman gelecek? Biri ölüm anında İster yatağında Ececası'na başını koymuş ölüm halinde, ister hastanede, ister travması olsun, İster baş hastalığı olsun, ister savaşta olsun, ister terörde olsun bir Müslüman kişi ölümü yani İslam'ı yaşayan, Allah inanan, Allah Rabbim diyor onun ruhunu kabul eden kişi ölüm ana geleceği zaman onun yanına bir grup rahmet merakisi gelecek. Böyle gayet sevimli, nurlu, güler yüzlü, böyle hoşgülü müdete gelecekler. Ne zaman? Birincisi, ölüm anında geleceklerdir. İkincisi, bu kişiyi kabrine konduğu zaman gelecekler. Kabrine konduğu, biraz da o kabre konuş anı muhteremler. Sahabe-i Kiram'dan Ensar'ın en büyüklerinden Hatta Sabir Muaz debizat bir zat vardır. Sabir Muaz Hazretleri vardır ki Eğitim kabilesinin reisi Hazreti Ömer gibi meşrebi adalet, dürüstlük otoruk diye O kadar peygamberiyle bağlıydı. Hendek Savaşı'ndan aldığı bir yaradan dolayı sonradan şehit olarak mevleye kavuştu. Kavuştu. Peygamberimizin gözetiminde, dediğim ne berede cehenneme bakıada mezara indirildi, o yüzden tabi örtülüyor. Peygamberimizin bakın şöyle buyurdu: Eğer bir kişiyi kabir sıkmayacak olsaydı, sade muazze sıkmazdı buyurdu bakın terim o sade muazzı hatta peygamber şöyle buyurdu aleysselam üzere İttezzel Arş'ı bir mevti saat. Hazreti Saat ruh ayrıldığı anda bedeninden yani ölüm anında İttezzel Arş'ı. Arş titrer itizaz. Arş titriyor o zaman yani böyle. Böyle bir hadisati derim. Bakınız o bile peygamberin gözetiminde mezara kondu anda onu bile bir kabir sıkıyor böyle. Yani kabir işte sıkmış şey efendim. Yani o kabre giriş, tabii ki aynı kişi zaten. Ruh ölmez Beden de hayat bitiyor. Aynı ruh anı rühtür. İşte kabre kondu anda, kabir ilk kondu anda o bile bir sıkıyor kabir efendim. Yani ben de buraya girecektim diye böylece. İşte Mevla buyuruyor, bu gibi kişiler, yani kim ki istikamlı üzerine olursa, Bunlar kabile konduğu zaman da yalnız orada kalmayacaklar. Bütün dostları, en yakınları, en yakınları ne yapacaklar? Kabile kadar. Evet. Çok gelen olur. Şahşı olabilir efendim. Gölkemi olabilir. Cilansi merasimleri. Arabalar, kongoya arabalar gelebilirler. Fakat bunlar hepsi Kabrin dış kapısına kadar. Kabre konuldu. Üzerine topu atıp örtüldü. Eh, biraz dua mu edilir. Ondan sonra herkes tıpış tıpış yüneşine gider. O kişi orada tek başına kalıyor ya. İşte o an aynı insan ama. Aynı ürperti, aynı koruku, aynı duygular hiç değişmiyor ruhta. Heps aynı işte ki şu anda muazzam bir şok oluyor böyle oluyor. Ne gerekiyor anda arkadaşlarına. İşte onların onlara anda melekler gelecekler. Hangi melekler? Rahmet melekleri. O münker nekir vardır. Sorgu meleği onun dışında Ondan başka. Buna gelecekler. Üçüncüsü. İkinci defa sur üfürülüp de kabirler çatladı. İnsan işi attığı zaman, yani kişi kabrinden kaldırıldığı zaman kabrinden fırlatılmış, insanların hayatı bulacak. yiyecek kişi oradan büsebillah men ve asena, min mer kadena bakacak sur üfürülüyor. Direktler çatır çatır Sanki milyarlar atomlar patlıyor. Sarsılıyor. Usurdaki heybe korku artık almış sarmış. Güneş yakıyor yakıyor yakıyor. İnsanlar çıplak mahşere sevk ediliyorlar. İşte kabirden fırlayan kişi. Herkes tek başına. Herkes orada kendisinden sorumlu. Kendi başına. Kimse hiç kimse ne olduğunu arıyor ne kızını arıyor, ne ana baba arıyor, ne eş eşini arıyor onda böyle. Nesi, nesi böyle kalkan kişi böyle. Ana baba günü böyle. Müthiş bir an olacak. İşte o zaman kim ki dünyada imanı kemalde, imana tam olgun imanı varsa, kim ki İslam'ın çizgide dost doğru yaşamışsa, onların başına, yanlarına yine bir grup melek gelecek. Peki ne yapacak melekler bunun yanına geldiği zaman? Şunu diyecekler, Ella tehafû ve la tahzenû Ella aslında enla. Bunun burada idgâm oluyor ama bir yapımda harfiçler vardır. Yani İsa Kişi'nin bir enla anlamına geliyor. Yani şunu söyleyecekler ki, La takhaf korkma korkma. Önce ölüm anında. Tabii ki şu ölüm anında, ölüm yastığında artık Sekrat'ın mev diyor. Ölüm sarhoşu geldi kişiye. Beyin karıştı, ciğeri yanıyor, yanıyor, yanıyor. Hayatı bir film gibi gözünden geçiyor. Akbelly kadar çocukluğu, gençliği, orta yaşlığı, ...dünyadaki koşmaları, çarpışmaları... bağışmaları, tartışmaları... ...şunları, bunları... ...hayatı bir geçiyor... ...hayat neymiş? Bir hayal çizgisi hayat böyle. İki nokta arasında... ...doğum, ölüm arasında... ...bir hayat bir çizgi, hayat çizgisi böyle. Silik bir çizgi hayat böyle. O koşuşmalar... ...o tartışmalar... ...o uğraşmalar, uğraşlar... ...ne acaba... Elli bir şey kalmadı Kişi bunu fark edecek ölüm anında, kişide de muazzam onda pişmanlık, ledamet. Ben bunu işim yaratıldım ben. Bak, ölecektim ben. Hayatım ne zaman nasıl geçti hayatım? Ne zaman bitti hayatım? Tabii önce korku kişide. Acaba ne olacak halim? Öbür alemde? Ayb ne olacak halim? İşte gelecekler, onla şerecekler. Ela tehafı. Korkma korkma. Sana korkuyor. korkma yok. Korkma Sana kabir azabı yok korkma diyecekler. Ve la tazeli mahzun doğma. Hüzün duyma. Tasalanma. Kedelenme. Bu da neden? Geçmişinden. Korku gelecekle ilgili. Yani geleceğinden korkma. geçmişine de tasalanma. Hüzün duyma. Geçmişinden de. Eyvah'ı yapamadın demeyen. Yani. Sen namazını kıldın, kazanı tamamladın, ucuzunu tuttun, üzerine kul yok, karıncı incitmediğin ahlakın iyiydi her şey iyiydi geçmişçinin güzel geçti geçti, geçten korkma ve bir şirin bil cennet ve buna müjde verecekler o cennet ile sevin, yani mübeşşir ol der, sevin cennete sevin sen eli cennetsin Elle diyor cennet ki kuntüm tu adun. işte vaat olduğun cennet var ya işte siz cennetlisiniz. Şimdi hiç kadar sevinin böyle hiç bir duymayın böyle korkmayın diyecekler. Melekleri bunlara bunu verecek muhtemelen Tabi bir kişi ölüm anında ölüm anında ister yolda ister hastanede, ister evinde böylece. Artı tabi dünyayı göze göremeyecek kulak artık her şeyi siz ayrı ayrım yapamayacak. Öbür alemden pencereler açılmaya başladığı anda melekler gelecekler. Bunlar da çok sevimli melekler. Ama Hoşgörülü, güler yüzü, gayet nurani melekler. Onları ki zaten gördüğü anda kişi bir rahat huzur bulacaktır böylece. Müjde verecekler. Ella tahafu ve la tahsel. Geleceğinden korkma. Önünden korkma. Ahiretten korkma. Hiçbir hüznü uyumak. Ve bunlara cenneti mülüsüne verecekler. Tabi kabile girdiği zamanda ve bilhassa başkaltığı zamanda. Mülekte bunlara şey edecekler. İlave olarak Nahnü Evliya Hüküm Allah'ını bizecektir. Toplum mekur Bizler evliya hüküm sizin velinizdik, dostunuzduk sizin. Fil hayatı dünya dünyadayken ve fil ahire ahirette de ahirette de. Demek ki bu hadis-i kerime bize açıkça şunu gösteriyor ki bakın muhterem dinleyicilerimiz açık gösteriyor. Bir kişi Allah'a tam inansa, o benim Rabbim, o beni yarattı, o beni yönlendiriyor, bütün mülk onundur. inansa, ve kişi, o Allah'a döneceğine, maaş hesap vereceğine inansa kişi, sonra kişi, bu inancı doğrultusunda, Allah'ın emrettiği şekilde, aklına maklına dövüyor, Allah'ın emrettiği şekilde kişi, İslam'ı yaşarsa, ibadette, ahlakında, her konu yaşarsa, bakınız ne güzel ben şey. Daha dünyadayken, melekler bunların velisi oluyor, veli. Ne demek velisi? Onu her şeyini gözeten, yol gösteren oluyor. Peki insan melekleri görüyor mu dünyada? Göremez. Ama meleklerin yöndendirdiğini o kişiyi fark etmeye başlar yani bir kişinin gönlü temizlendiği ölçüde melekler o gönülle ilham vermeye başlarlar melekler gönül temiz olması koşulluğu şart ama gönül pis, kalbe pis gazap, öfke, kin dünya hırsı, dünya sevgisi bağırma, çağırma mesela bir maç oluyor bir maç oluyor e, çıkıyor yollara gece hastası var tabii ya da yata var e, var dişi çalıştan erken yatanlar uyuyanlar var Ransız olanlar var korna çalmalar alkol almalar bağırma çalmalar peki ne oluyor ne oluyor bu teremler? Ya e, maklandık tamam tabii millet şeydir böyle Ona sevinebilirsin tabi bana sevinebilirsin tabii ama Yola çıkıp da bağırmak, çağırmak, böyle, alkol almak. Hatta bazı tenhalde silah atmak. Atmak bunlar. E bunlar aşırılık bunlar. Aşırılık böyle. Fanatiklik bunlar efendim. Hatta zaman geliyor ki iki takım taraftar arasında kavga oluyor efendim. Yani polis bunu ayıramıyor. polis bunlara efendim. Ne yapıyorsun böyle? İkisi senin vatandaşın. İkisi kardeşler. Aynı okulu okuyan gençler hatta bunlar. Aynı oturanlar bunlar. E efendim bunun tuttu takım yenilmiş. Öbürü gelmiş efendim. Bir taş atma, şişe atma, şunu atma, bunu atma, sövme, hakaret etmek şunlar bunlar. İnsan bunun için yaratıldı. E böyle bir insanın gönlüne melek ilham verebilir mi? Veremez ki. Veremez tabii önce. Önce mutlaka İnsanın sakin olması gerekiyor. Sükunet, huzur. Önce sabır. Önce sabır. İnsan böyle sakin olacak. Huzur olacak. Kişi hep Allah'la beraber olacak. Gerek zikir ederek, gerek tefekkür ile ederek kişi Allah ile olacak. Kişi haramdan kaçınacak. Bağırma şarama olmayacak. O zaman o kişinin gönlüne melekler ilham vermeye başlarlar. Melek bir gün ilham verdi mi? Melekler nurdan yaratıldığı için o kişinin gönlü bir nurlanır. Berkiye girer böyle. Onun gönlü böyle nurlanır, böyle tatlı hal gelir bereket en feyiz gelir böyle sükûne güzel bir haz gelir. Ama Allah korusun gönül böyle temiz değilse gönülden gazap, şehvet, hırs, nefsi sıfatlar böyle hakimsel şeyde, yani gönülde oraya melekler ilham veremiyorlar bu derler. Gelme oraya. veremiyorlar. Peki ne oluyor? Allah korusun şeytanın yuvası öbürünü, şeytanı yönlendiriyor. Şeytani böyle. Ceni şeytanlar onu yönlendirirler. Şeytan ateşin yaratıldığı için o gönlünde şeytan etkisi, ağırlığı, baskısı olur. O kişinin güne bir şey gelir, ama şeytanın geldiği için, o kişide bir acelecilik böyle, çabuk. Acelecilik, böyle parlama, patlama, gazaba gelme, şunu bunu yapma, hep kütültere gelir kişinin kalbine. İşte merkezler buyuruyorlar, buyuracaklar yani, ölüm anında da, kabe girince de, şey kalkınca da, biz dünyada dostunuzduk. Burada dostunuz yine. Veleküm fiha. Ve müjdenin bakının daha üst kısımları bunlar şimdi. Veleküm sizin için vardır. Var. Fiha o cennette. Size vaat olan cennette sizin için var cennette. Ne var cennette? Ma bak. ma. İsim mevsul elli anında. O cennette öyle şeyler, öyle şeyler var ki, ne bunlar? Teştehi en füsükü. Nefsiniz, canınız ne istiyorsa bakınız. Yani hayalinizde, nefsinizde, gönlünüzde, aklınızda, bütün organlarınızda. Yani gözün nasıl bir görüntü istiyor, kulağın nasıl bir sesler istiyor. Kokama dökü, nasıl güzel kokular istiyor böyle. Damak tadını nasıl bir lezzetler istiyor. Diğer nefsin sıfatlarının ne istiyorsa onların hep cennette var. Var. Yani seneler cennet var mı? Hatırlayın? Cennet var Hazır şuan da. Kim öyle görüyor? İlla yücedet lill mütekim elhamdülillah. O cennet hazırlandı. Hazır. Ya hazır. Tabi müttekiler işim işte Mevlam buyuruyor. Peki nedir cennet? Demek ki bakınız Allah Teala insanı cennete göre yaratmış. Yani cennette ne varsa insanda o istekler var. İnsanın gerçek vatanı cennettir. Ve insan cennete girmeyince kesinlikle Huzuru bulamaz, tatmin olamaz bu dünya aleminde. Dünyanın geçişi meskendir dünya. Dünya insanın gerçek asli vatanı değildir, diyen kalıcı değildir. Dünya imtihanları bu dünya. Dünyada her şey çikir karşılıklıdır dünyada. Yülün dikeni vardır, etin kemiği vardır, Gündüzün gelisi vardır, fırtınası, yazı, kışı, acısı, tatlısı, dünya böyle kargaşa. Fırtınalı bir dünya böyle işte. Bir insan hangi makama çıkarsa çıksın, kişinin yetkisi ne olursa olsun O da imtihana tabi Hastada olacak, eşi ölecek, çocuğu kaza geçirebilir, yakını ölebilir, verecek kendi hasarında bir sakat kalabilir. O da her acı çekecektir. Dünya işte bu tarafta. İnsan dünyada tatmin olamaz. İnsanın keşif bu değildir. İnsanın duyguları dine göre yaratılmamıştır. İnsanın duyguları dinin aşıyor. Dini aşan yani insan ne istiyor? E, ölümsüz o hayat ölümsüz hayat olsa ölecek. E ki. Tamam topladın dünyayı. Apartmanın aldın, yazın, kışın şunları e, tam yaptın geri veriyor. Ne yapıyor kişi? Evinden bir mendil alamıyor. Bir yine getiremeyen maaşlar. Bir kere daha. Ne bu çalışma çabalama? İnsan ölümümüzü hayat istiyor. Allah insan bu duyguyu vermiş. Ama bu duygu diyen tatmin edemiyor. İşte cennet tatmin edecekler. İnsan ne istiyor? Şöyle yaşlılık olmasa, hastalık olmasa, insanda halsizlik, bitkinlik olmasa, insanda huzursuzluk, darlık, sıkıntı, pıralım olmasa, hep insan hiç huzurlu olsa, hep insanın tatmin olsa, insan hep böyle genç, zinde, sırahta olsa, insanın çevresi bile olsa ama çevrede öyle olsa çünkü çevrede mesela bir sivrisinek insanı rahatsız Ya bir kötü insan insanı rahatsız ediyor ben işte cennette cennette ne bir sivrisinek var ne orada bir haşerat var cennette ne kötü koku var ne kötü insan olacak orada, ben bunun için cehennem lazımdır Cennet lazım Eğer cehennem olmasa aşağı her türlü yalancıyı, dolandırıcı, ağırsı, kötü insan da cennete girse o zaman cennetin de değerli kıvıti kalmaz bence, kalmaz bence. Mesela bir apartmanda bir kötü kişi gece kalkar alkol almıştır, hanımını duvar, çalışanın duvarı bağır, çağır, şunu bunu yapar bir apartmanı rahatsız eder. Böylece. Hatta mali şeyi rahatsız edecek kötü insan bileceğe. İşte Melam buyuruyor. fiha, velekin fiha, senin için orada cennette var. Ne var orada? Ma bir ma harfi. Hepsi özetiyor burada, hepsiyle. Ellet isim vesleniyor deniyor bu arada. Ma, cennette öyle şeyler, öyle şeyler var ki. Teştehi en füsüküm. Nefsiniz ne iştah ediyor? Ne istiyor? Nasıl yaşam istiyorsunuz? Huzur cennette. Ölümsüz yaşam, hayat cennette. Ebedi gençlik cennette. Efendim işte gece de olmasa ama karanlık olmasa, kişi mesela yazın bir yere giriyor, ama akşam yaklaşıyor, tadı gidiyor tabii. Cennette işte orada gece yok cennete. Neden yok cennete gece? E, dünyamız durmadan dönüyor bu dünyaya. Şu uzayda. Her an dönüyor dünya. Geziyor dünya. Güneş içine bağlı. Uzay dönüyor dünya. Tabi dünyanın bir yüzü güneşe bakıyor. Öbür karanlık oluyor takılıyor. Ama cennet değil ki cennet, cennetin enerjisi kendi yapısından. Kendi yapısından. Cennetin her tarafı Aynı ısıda hep ışık. Yani cennette gece yok böyle. Cennette bir tarafı soğuk yok böyle. Kutuda soğuk, ekvator sıcak. Ya yani Yaz kış o cennette böyle. Aynı iklim sürekli gündüz cennette ne gece var, ne kışı var, ne kar fırtına var. Hatta cennette saç sakal tıraş yok muhtemelen bakım böyle. Cennette tırak tırak uzamayacak. Cennette tumaret yok böyle. Cihan'da çalışma yok. Vele kim fiha ma teddau? buyuruyor. Vele kim fiha sin daha da var. Bunun dışında ma teddau. Daha ne isterseniz vardır. Daha ne isterseniz nedir bu da ruhaniyet ruhani bu Yani önceki bedensel olarak cihan'daki görüntü. O ağaçlar, o nuraniyet, ötüşen kuşlardı. Rengarenk renk meyveler. Meyvenin kabuğu yok, çekirdeği yok. Yetiştirilmesi yok, budaması yok. Hatta ağaca uzanmak yok böylece. Ağacın dalı uzanacak. İnsan öyle istiyor. Uzanmış tahtına, eşyanı mı yanında böyle? Uzanmışlar, bakıyor bir meyve hoşuna gitti. Efendim, kalkacak mı? Yok kalkmak. Ağaç dalları kişiyadesine bağlı böyle dal uzanacak gelecek ya koparacak böyle yiyecek ona böyle şey. Evet çok yese kilo alacak mı yok kilo almayacak bu Cennette hücre değişimi yok cennet aynı hücreler böyle say aynı böyle şey. Yiyecek tuvalet yok cennette bedeninden rengsiz gazların hiçbir şey bunda böyle düşecekler böyle atacak. Bunlar cennetin nefsani bölümü bedensel istekleri tabi bu ötesinde bir de ruhani istek de var. Ruhani böyle. Nedir bunlar da? Önce güzel manevi sohbetler. Manevi sohbetler işte. Evliyaların sohbetleri, meleklerin sohbetleri, selamları, hurilerin selamları sohbetleri, sahabelerin sohbetleri, peygamberlerin sohbetleri Tabii ki işte ruhsal açtım onları ruhsal mani feyizde ruhsal zevkte ruhsal tatlar cennet böyle işin yok efendim yarışın yapamıyor yapayım yok böyle şey yemek dördü yok dükkan derdi yok alışveriş işi yok kanun devlet nizamı yok herkes Allah'ın uygun yaşıyor cennette yaşıyor hatta cennetten yer çekimi de yok cennette yani kişi yorulmuyor insan sıfır kila alıyor. Değilirse uçup gidecek cennette. Orada basıyor cennette. Böyle bir cennet. İşte böyle bir de onun sıra manevi sohbetler cennette böyle. O feyizler. Ruhslan zevkler böyle. Ruhslan mersi olacak cennette. Tabi orada bir Allah şükür siz Allah şükür olacak. Ve son tabi nokta cennette Cemalullah muhteremler. Cemalullah ki Bak bu tabii yine Yani haddimiz değil konuya girmek. Kişi dünya Allahu Teala'yı seviyorsa, Allahu Teala'yı seve bilsek, muhterem seve inşallah Mevlamız cemalini gösterecek. Ve Mevlam yürüyor. Nüzülen min gafuri rahim. Nüzülen, nüzül gelen bir misafir yapan ilk ikram anlamına geliyor. İşte bunlar gerçek müminlere için hazırlanan, cennet alınan İkram Bey'de. Sonra daha büyükleri de gelecek kadar. Kimden bu da? Gafur Rahim olan Rabbim Ecem olacak. Rabbim nasip etsin inşallah cimri ümmeti yani cehennet kısamayalım. Keşke herkes iyi olsa dünyada. Herkes hakuku tanısa Kimse kimse hakkına geçmese, iyi ahlak sahibi olsa, insanlar böyle yumuşak olsalar, öyle parlamasalar insanlar, ki aileleri yıkılmasa, çünkü yitim kalmasa muhtelamlar. Kardeşe, düzen, denge düzen böyle dürüst adaletli olsa, her şey olsa, olsa tabi kullar gibi de haramdan sakınsa, yine kullar Allah kulu görevini yapsalar, o camilerimiz dolsa muhteremler. Yavrularımız Kur'an kursa Allah keramını okusa. Okusa. Hatta Peygamber Şirbici Aleyhisselam Hazretleri, allah Teala bir melek helak için azap meleklerini gönderdiği zaman. Ya defne yapacaklar mı? Ya başka bir helak olacaklar. Bu azap meleklerine bakacaklar Allah'a filan kursta, filan Kur'an kursunda, filan Kur'an kursunda oturmuş yavrular, işte bu okuyorlar, Kur'an okuyorlar, ezberliyorlar, onu çarpıyorlar. Bunu göremeyecek duracaklar. Ya Rabbi, bize emir verdin, bizi helak et diye, ama bak ya Rabbi, bak, bu sabit çocuklar ya Rabbi, bak, senin kitabını okuma uğraşıyorlar, ona çalışıyorlar ya Rabbi, bak, işini bırakmışlar, gücünü bırakmışlar, Kimi ezberlemeye çalışıyor, kimi okumaya çalışıyor, kimi hecelemeye çalışıyor, kimi kelime kelime okumaya çalışıyor. Aklını tükür araya vermiş. Ne yapalım Ya Rabbi? Tamam Mevlam bunlara bilir Mevlam. Mevlam boşuna gidecek. Mevlam vuracak melekler, meleklerim. Tam bırak azabı kalır adam. İşte tabii gönül istiyor ki ülkemiz böyle olsun muhtemelen. Böyle. Yavrularımız temiz yetişsin böyle. Yavrularımız inançlı olsun inşallah. İnançlı bir yavru, Allah'tan korkan bir yavru, annesine babasına da ister demez ki böylece. Annesine boyun eğer, babası emrini dinler, böyle. öğretmenini, hocasını seven sayar, arkadaşların kızı yapamaz, kimseye saldıramaz, haksızlık yapamaz, yapamaz kendisine. Tabii ki gönül böyle bir gençlik istiyor, gönlümüz böyle bir vatan, ülke istiyor. Meyla'mızdan ümit tabi kesilmez Muhteremler. Her toplumda bazı inancı sabık olanlar olabilir. Allah onların şerlerinin ülkemizi korusun inşallah Muhterem. Allah dua edelim inşallah Lillahi Teala. Lillahi Teala'l-Fatiha.